Bayan bir öğrencinin başörtü yasağından dolayı başını okulda veya sınav ortamında veya çalışan bir bayanın çalışma ortamında açmasının dini hükmü nedir? Yani baş örtüsü dinin farz olan bir emridir. Hı hı. Farz olan bir emir yerine getirilmesi gerekiyor. Mesela namaz kılmak da farzdır. Oruç tutmak da farzdır. Hocam ben namaz kılmasam hükmü nedir? Oruç tutmasam hükmü nedir? Mazeretiniz var mı? Hayır. Onun hükmü neyse efendim baş açmanın da hükmü odur. Ancak zaruret halinde. Hı hı. Açılabiliyor. Zaruret hali şudur. Bir kadın düşünün, e, rızk temin etmesi lazım. Maddi olarak herhangi bir imkanı yok. Mutlaka çalışması lazım ki boğazından birkaç lokma geçsin. Böyle bir kadın var. E, i̇şe girecek ama başını açması icap ediyor. Zarureten de bu işe ihtiyacı varsa bu kadının başını açarak çalışması haram olmaz ancak böyle bir zaruri durum yoksa kişi başına açtığı takdirde sorumluluğu olacaktır tabi. Evet. Yani Allah'ın bir emrini uygulamamanın elbette sorumluluğu vardır. Hı hı. Biz ne yapalım hocam diyecek tabi çocuklar. Yani sıkıntılar var falan. Yapacağımız şeyler işte demokrasi diyoruz. İleri demokrasiden bahsediyoruz. Bu konuları dile getirmemizi icap eder. Herkes bir ağaç için neler yapıyor? Evet. Ee, Müslümanlar baş örtüsü ki Allah'ın emridir ve e, evrensel beyannamede de yerini almıştır bir kişi dinini öğrenmek dinini öğreneceği okullara gidebilmek ve e, dininin gereğini yapmak hakkına sahiptir der. İnsan hakları evrensel beyannamesi. Yani bu genel bir kanundur. Bütün anayasaları bağlar. Yani bir kişi Müslüman ise Müslümanlığı öğrenmek, Müslümanlığın öğrenildiği mekanlara, kurslara, okullara gidebilmek ve Müslümanlığın gereği olan ne varsa başörtüsü, namaz, oruç vesaire gibi hac gibi ibadetleri yapma hakkına sahiptir. Biz bu haklarımızı meşru bir şekilde ne yapacağız? Dile getireceğiz. İnşallah bu fetret devri geçecek. Müslümanlar kendi dinlerinin gereğini yapmaya gayret edecekler. Bu imkanı evet. elde edecekler. Bunun için herkesin üzerine görev düşmektedir. Açayım, kurtulayım meselesi yok. Yani açarım ne olacak? Demek çözüm değil. Siz bu hakkınızı meşru zeminde ne yapacaksınız? olacaksınız. Bu hak size beynel milel hukukça verilmiş. Anayasalar bunu amir, yani bunu engelleyecek bir anayasa yok, kanunda da yok zaten bunu engelleyen bir durum. Hı hı. Peki nereden oluyor bu? İşte bir yönetmelik çıkarılmış. Yönetmelik maddesinde öyle bir şey söylenmiş. Aslında bir yönetmelik kanuna aykırı olamaz. Anayasaya aykırı olamaz. Evrensel beyannameye aykırı olamaz. Bu bir hukuk kuralıdır. Böyle bir aykırılık varsa ne yapacağız? Bu aykırılığın meşru bir zeminde giderilmesi lazım. Bunun için hepimize görev düşüyor. Yani partilere görev düşüyor, milletvekillerimize görev düşüyor, hocalarımıza düşüyor, öğretmenlerimize, öğrencilerimize. Her birimize gücümüz oranında görev düşmektedir. Evet. Bu konuyu inşallah... Kısa sürede halledilmiş olarak göreceğiz. İnşallah. İnsanımız kendi arzusuyla ilmini yapacak. İlmini yaparken de Allah'ın yasakladığı bir şeyi işlemiş olmayacak. Onun kendisine verdiği rahatsızlıktan uzak kalacak inşallah. Bunun için hep birlikte dua edelim. Evet bunu da hakkımızda meşru bir şekilde meşru zeminlerde de aramamız gerekiyor. Evet.